Muhterem hocam ev almak istiyorum ama faizi bankalardan kredi çekmek istemiyorum. Faizli bankadan örneğin 100 bin lira çekersem geriye ödemem 130 bin lira oluyor. Katılım bankasından kullandığım takdirde helal yollardan yine aynı paraya tekabül ediyor dedi izleyicimiz. Bu takdirde faizin neden haram olduğunu bir de katılım bankasından finans desteği alındığı zaman neden helal olduğunu hocamızdan öğrenmek isteriz. İkisini de tavsiye etmiyoruz. Evet. İkisi de mi olmuyor yani. Ya ikisini de tavsiye etmiyoruz. Peki faizin neden haram olduğunu söyleyelim isterseniz. E çünkü Allah Teala alışverişi helal kılmış, faizi haram kılmış. Yani bununla ilgili açık ayeti kerime var. Evet. Faiz burada parayı satmaktan kaynaklanan bir fazla gelir mi hocam mesela? Tabii tabii Değil tabii tabi. Parayı satmaktan kaynaklanan bir şey oluyor. Evet. Olabilir. Peki bu katılım bankalarının durumu ne olacak hocam? Şimdi yani Neden ikisini çok, de tavsiye ediyoruz? Derin... Hani birincisi helal değil haram olduğu için faizli müessesi olduğu için onu direkt haram dedik. Peki katılım bankasını neden tavsiye etmiyoruz? Hı, tamam. Şimdi biraz bu konuda vatandaşın kafasında çok büyük bir soru işaretleri var. Evet. Bizim kafamızda da hakikaten çok büyük soru işaretleri var. Haklı olarak vatandaşımız diyor ki faizli müesseselerle bu katılım bankaları arasındaki fark nedir? Şimdi vatandaşımız bir kıyaslama yapıyor. Diyor ki işte diyor bankaya gittim diyor 130 bin lira ifade etmişti. Bu finans kuruluşuna gittiği zaman da ona yakın bir şey çıkıyor. Hatta bazen ondan fazla da çıkıyor. Evet. Acaba burada gerçekten katılım bankası e, helal bir, bir alışveriş yapıyor mu? E, bir satım yapıyor mu? Yoksa burada dine uymayan bir şeyi dini terimleri kullanarak e, helal hale mi getirmek istiyor veya öyle bir şey yaptığını mı zannediyor? Evet. Şimdi e, ben diyorum ki... E, Şayet bir katılı bankası bir malı kendisi satın alırsa diyelim ki bu evdir ya da arabadır satın alırsa hı hı. satın alma işlemi nasıl olur? Eğer bu bir ev ise bu evi evin tescilini üzerine geçirecek yani evet. tapusunu alacak. Eğer bu araba ise bu arabanın tescilini üzerine geçirecek ve denilecek ki evet. Bu ev bu kimsenindir, bu araba bu kimsenindir. Yani hakiki bir satış mı olacak? Yani hakiki bir satış olacak. Hakiki bir satış olmaksızın efendim ben tamam bu ev benimdir, bu araba benimdir, ben sana satıyorum deyip de e, parayı satıcı tarafa ödeyip alıcı tarafı e, vadelere bölmek suretiyle ona e, bir satım yaptığını zannediyorsa bu satım işlemi e, gönüllerin kabul ettiği bir şey değildir. Yani doğru bir şey değildir. Burada katılım bankalarının son derece dürüst olmaları lazımdır. E, bu takdirde kendileri söylüyorlar ki hocam o zaman iki defa biz vergi ödemek zorunda kalıyoruz. Senin kaç defa vergi öde, ödediğin önemli değil. Önemli olan senin yaptığın alışveriş dinen caiz midir? Uygun mudur? Değil midir? Bunu söyle. Vatandaş fazla para vermekten çekinmiyor. Alışverişinin dini hassasiyeti olan kardeşimiz alışverişinin helal olmasını istiyor. Evet. Evet. Bunun için de fazla vergi ödenmekten çekinmiyor, yüksünmüyor. Burada katılım bankalarının dürüstlük içerisinde hareket etmeleri lazım ve gerçekten bir malı almaları lazım. Yarın bu malda bir arıza olduğu zaman katılım bankası kardeşim sen benim muhatabım değilsin. Sen e git bunu satıcıya söyle diye bir şey söylüyorsa, o zaman her bir zaman vatandaşımız bu soruyu bize sormaya devam edecektir. Bu soru gündemden kalmaya devam edecek. Peki şöyle olsa, hani bankalar masraftan kaçmak için böyle bir evet. usulen satış yapıyorsa, peki e, hakiki bir satış yapsa, tapu masrafları ikiye katlansa, vergiyi ikiye katlasalar, sonra bu masrafları da alacakları paranın üzerine ilave etseler. Mesela 130 değil de 135 bin lira oldu deseler değil mi hocam? Evet. Alıcı da bunu kabul etse, bu hak gerçekten helal olan bir satış olacak. Evet. evet teşekkür ederiz.